Onların tasdik etmiş olduğu usul kitaplarından her biri yeşfî lel ille hastaya şifal edilir. Ve yeşfî lel si olanı da yani susamış olanı da suvarı susuzluğunu giderir. râhîge mâ usûnil imâni fâhri-l-islam özellikle fâhri-l-islam'ın usulü yani fezlevi bu Kitap usulde hazırlanmış olan bu kitap, usul olana yani usul ilminde ilmine susamış olan bir kişinin susuntuunu giderir. Ve inna ha, Fatih İslam usulü kullan, hafsuğunat bir kayat, fi beda il usul, yani fil usul el Eydaki kemecinin usule izafesi müşebbehün bih müşebbeh izafeci kabul edilir. usul-i sahra gibi usulde hartolmaz bir kaya. Ladirhum hey'il husul. Meydana gelmesi kolay olan bir zırh değil düşünün ki zırh da aslında meydana gelmesi çok da kolay olan bir şey değil. Hani savaşta askerlerin zırh bir var ya, o zırhın yapımı Fakrış İslam'ın fezdevisi yanında hiçbir şey değil. Yapılması çok kolay bir şey. Halbuki Fakrış İslam'ın fezdevi dediğimiz usulü, usul ilmi, usul alanında tartılmaz bir kayak. Şeyhiden şahitlik etmiştir. Celaleti Kadrizi Fakrış İslam'ın usulünün mertebesinin yüceliğine, şehadet etmiş, şahitlik etmiştir kelimetül kemeletil fuhuli, kemele, kamil kelimesinin çoğul, masaratın gibi. Fuhul de fahul kelimesinin çoğul. Fahul, el galibu fil ilm, -il. yani ilmde galib, senin bilgi sahibi olan tamim kişilerin kelimesi, ilimeleri, fasr İslam'ın yazmış olduğu usul kitabının mertebesinin yüceliğine şahitlik etmektedir. Ve <gülüyor> zehiden ve ihaz etmiştir. <gülüyor> Fasr-ı İslam'ın yazmış olduğu usul kitabının şanını noksanlaştırma hususunda ihaz etmiştir. Ne? Esinneti <gülüyor> Fusul Rezil kişiler demektir rejil insanların el malumunuz. malumudur. İnsanlar etkinmek ise cinan kelimesi ki tû cinan ne demektir? Cinan mızrağın ucundaki o keskin demir parçası demek. El cine kelimesi, el cine kelimesine izafeti yine muşaddahı bihim, muşaddahı olan izafeti kabul eder. O yönüyle bir mana verecek olursa rejil kişilerin mırağın ucundaki o demir parçası gibi olan lisanları Fakrı İslam'ın yanlış olduğu usul kitabının şanını noksanlaştırma hususunda yorak etmiştir. Konuşamamız. Tabii ki onların işi bunu yapmaz. Ama onlar dahi bunu yapamamız. Sel-i tabii ki madem ki Fakrı gibi, o usul kitabı o kadar önemli bu alanda yazılmış olan son derece kıymetli bir kitaptır. Demek ki hatta hastaya şifa veren susuzun susuzluğunu giderecek derecede olan bir kitaptır. O zaman yeni bir usul kitabı yazmak edebe aykırı olmaz mı? Halbuki ondan sonra ne yapmıştır? Kendisi önce bir mecelle diyeceği, ocağı diyeceği bir metin, yani Mirkat sonra da onun üzerine şart olarak miratını yazmıştır. İşte bu noktada kendisini bu kitabı yazmaya gelten mecmun sebebini beyan noktasında konuşuyor. Sel iftah ba'daha, bakrul iftahın usulünden sonra geltenmek neye? Ala tasmiyim fil usul. Usulde bir tasnife yeltenmek ve tasnife-i evbabin ve usul, bakları ve fasılları düzenlemeye yeltenmek ne gibidir? <gülüyor> Sel-i'aneti bil-gabbeti, hînel-ist-i'aneti bil-yem, deniz ile yardım istendiğinde bir avuç ile yardım etmek. vel-ihafid-i bil-kabrati indel-ihtihafeti bitleyen çağınak yağmur ile yardım talep edildiğinde bir damla su ile yardım etmektedir. Ne yapayım? özür beyan etti evvela bu kitabı yazmasında. Ama kitabı yazmasının gerekçeleri de var. Şimdi de bize onu beyan etti. Ne Evet. İm-kafade eğer bir kişi kastederse neyi kastederse? Tehdimel felam. Sözü hulasa etmeyi yani kısaltmayı, ayıklamayı kastederse ve takribe huylelefam. Sözü zihinlere yaklaştırmayı kastederse ve şefa'at rahi olan fakrül görüşüne mutalih olunmasını talep ederse ve zebbe anhu ve o İslam'ın usulünden gönderilecek olan teyitleri zebi zeb, زب, def etme. Def etmeyi ederse, Neyle? Keşbil-i <gülüyor> O kitaptaki maksadı açma ile, meramı açma ile bunu kaft ederse, daha neyi kaft Ve tahrikal makam ve makamı hak ve üzere beyan etmeyi edersen, o zaman letab-ı o kişi için cahil olur o kişilerden bir işi de mollakus verir kendisi kitabını onun için yazmıştır onu beyan ediyor el-azmu kastetme ve istamu öyle bir kutul kitabını yazmaya yerkenme o zaman o kişiye cahil ve illa'l-yocib el-hasedetel-lisan وَاِلَّمْ يُوْجِبْ اَلْحَسَدَةَ اَلْلِثَامُ Bu ifdam şaşırtmasa da kimi اَلْحَسَدَةَ lisan. O kim kim yaratılışı olan haset kişileri hoşnut etmeşe böyle bir kitap yazmak o zaman ne olur? اَلْلَمْ يُوْجِبْ hoşnut etmeşe demek Kimi? El hasedete. Hakik olan kişilere, haset eden kişilere. El lisan, yaratılışı düşük olan, alçak olan bu kişileri huysuz etmiş. Ve men yappu. Kim tabi olursa. Şiyerden bir parça getiriyorum sanırım. Ve men yappu. Kim tabi olursa. Neye? Ata'ra'l-hidebri. Aslanın izlerine kim tabi olursa. Yener dihi. Ona tabi olma sebebiyle o tabi olan kişi nail olur. Neye nail olur? Kara eha. Vahşi eşeğin atılmış olan parçalarına zira iz huva vaatı zira o aslan sürekli yer. Ve yakaladığı av öyle pek küçük olmaz. O avdan mutlaka parçalar geriye düşer. Kim aslanın peşini takip ederse o parçalardan alacağı ona da yeterli. Yani Molla Kutsa rahimahullah kendi kitabını yazdığını tamam yazmıştır. şimdi de söyledim. Bir de şiir getir. Yani ben o aslamın peşine takılan kişi gibiyim. Aslam bir isimdir. Fakrı İslam pezleri. Şimdi ben ineyim. Pezleri. Takıl o zaman pezleri. Vezleri. Takıl o üzerlerine de keşfet esrar var. Ha ma enni bil kufur muhterif. Sümme inni. Sonra baktaki ben ma enni bil kufuri muhterif. Yani ma enni muhterifun bil kufuri. Noksanır itiraf etmem dedin birlikte onunla beraber. Ve ve avuçlamanla beraber. Nerede? Min buhurin, nuhurin neharin. Buhur, bahır kelimesinin çoğunu. Yani denizler demek. Nuhur da kelimesinin çoğunu. Göğüs demek. Buradan burad kalp. <gülüyor> Göğüs. Ama oradan maksattan edin kalp. Kalpler. El neharin, nihrir kelimesinin çoğunu. Nihrir, el mutabakhiru Noktaya ulaşabilmiş derecede olan kişidir. Buradaki bu hur kelimesinin nufua izafesi de muşette hudîhim, muşetteh izafeci kabiliyinden dir ve ona göre manadır. Derin alimlerin denizler gibi olan hamırların yani göğüslerinde, gö göğüslerinden avuçlayan olmalıdır. Anlıyor avuçlayan olmamla beraber beni şevklendirdi. Beni istekli kıldı. isteklendirdi. Ne? Anlama. Neyi anlamak? Bir meknunat-ı O büyük alimlerin kalplerinde gizli kapalı olan şeyleri anlamak beni heveslendirdi, beni şevklendirdi. Ve i̇şte stehamen istehamen Aşktan deli oldum. oldu. <gülüyor> Beni deli etti aşktan. Aşk. Ne el-hutûr, muttali Neye muttali olmak? Alâ <gülüyor> maknunat-i ahyâ Seçkin olan alimlerin sırlarının depolarına muttali olma benim aşktan deli. Yani benim şu imamullah husre rahimahullah burada bu kitabı yazdığından dolayı de uğramasın diye bu kitabı yazmasındaki gerekçeleri beyan et. Çünkü Fahm-ı İslam usul alanında ve diğer alimler usul usul alanında böyle kitaplar yazmış iken e sen de niye kitap yazıyorsun diye senden işte bulunulabilir. Onu ben sana affetmek için bunları söylüyorum. Yani benim yolum kalmadı başka. Ben bunları anlayınca bu derin âlimlerin kalplerindekilere vakip olunca yazmaktan başka yolun kalmadı. Oraya getirecekmiş, şey. oraya da onu götürüyordu. Wa lamara ileydi. İşte bu iki şey geçti geride. Eşruu ikinci olarak da yani anlama mutbali ol. İşte bu da mutbali olmaya gör bulab sebilen bir yol. Hayır, cevabın tersi. Bir kitap cem etme, bir kitap yücel deme. Dışında başka bir yol bulamadım. Madem ki ben bunlara böyle muhtali olabiliyorum. O zaman bir kitap cem etmem lazım. Bir kitap tercih etmem lazım. Bana onun dışında bir yol kalmadı. Ve lemhedit aleyhi. Bu tasbih yüceline bulamadım. Deliyle, bir deli de bulamadım. Şimdi yine ben bunlara muhtali olduğumda, da ama yine de bir kitap tasbih ediyorum. Hem de önünüzde fecdevi gibi ne var? Bir kitap var, onun dünyada bir kitap var, farklı vicdan. Değil bulamadım, si ve nakdi ve tefsir, Aslı tefsirdir, tefsir kelimesi nakdi kelimesine. Ayıklama dışında da bir gerekçe bulur, Bir değil bulamadım. Ayıklama ne demek? Yani orada bazı fazlalıklar var, o fazlalıkları çıkarayım. Biraz daha anlaşılır hale getireyim, eklemeler yapayım. Bunları söyleyecek diyecekim. Deli olarak ancak bunu bul. Fatih su emelen uca alatin. İlk olarak Almanca'da yazılan bir kitap, yani mektaptan bahsediyor, meclinden bahsediyor. Onu tertib etti, onu düzenledi. Uca alen geniş anızaan, düzeni çok düzen. Ben meclenden, meclenin aslında bugünkü manası de gibi, ne demek. Yani bu kalımda bir Kitap hazırladım. Raykal intizam düzenlenmiş güzel olan. O düzen olmuş halde muhteyyeten, ala zıpseki askari mütecadimin, mütecadiminin fikirlerinin görüşlerinin kulağa içeriyor. Ve muhteyyeten, kelim olduğu halde ve muhteyyeten, ala zıpseki alvar müteahhirin, müteahhir alimlerin de görüşlerinin Hücüğünde olanlarını içeren, içerişini alan, onları şamit olan bir mecelle hazırladım. Maazva bir takım fazlalıklar. Tabii onları içeriyor ama bir takım fazlalıklar da var. Bu fazlalıklar nelerdir? Min o fazlalıkları beyan edin. Min faa ile, O faaidele ki, o faaidele de avladı. Kim avladı? Sihamın navi sahip isabet eden görüşün okları onları avlar. Tabii ki görüşün okları olmaz. Avcının okları var. Burada görüş kime bendedilmiştir? Avcıya özletilmiştir. Dolayısıyla rüşetme hissedilmiş rüşetme hufih terk edilmiştir. İkti arayı bekliyelim. Rüşetme hufih olan avcının razı olan oklarla ona izah edilerek tercih yap, oh. Tahir yapmış. Yani alamet. Karineş ve qalaide ma cevaini ve qalaide nebiy fakih gerdanlıklarla beraber neden inci incilerden naza o incilerin izi kim eydin fikri sahibi veya o gerdanlı izi ama inciler daha uzundu. ve eydin fikri sahibi delici fikrin elleri fikrin eli olmaz insanın eli o inci denemin eli olabilir ancak Dolayısıyla burada da yine fikir neye benzetilmiştir? İnsana benzetilmiştir. O delici olan insana, insana. Yani nasimi le ali", O incileri giden kişiye benzetilmiştir. Aynı şekilde istare meknia vardır ve et kelimeşiyle de takil yapmıştır. Sun Sonra o mecelleyi attım Fi de ajen Her köşelerine. Attın. Ve naselen aleyha bu meçetler üzerine ördü. Ana kimin nişan nişan örümcekleri. Misyon örümcekleri tabiri Siz bir şeyi bir yere bırakırsınız, onun üzerine örümcekler örüyorsa, o bırakmış olduğunun mal neyin mensüiyatı? ve bir daha da tek hatırlanacak gibi değil. Ondan kina yapıldı. Niye lima eniti zamanı? Çünkü ben bir zamandayım ki galib. O zaman da halik ne alettıbah tabi yaptık insanların yaratılışları üzerine galip el hasedü vel hinak Allahu Allahu Allahu teccel rahimehullah kendi dönemindeki insanlar için konuşuyor. İnsanlardan da sıradan insanları kastetmiyor. ha ilim ehdimale sebep olsun. Çünkü bu mecelle ile yasa usul ile sıradan insanlar zaten ilgilenemez. Benim, ben öyle bir zamanda idim ki diyor, o zamanda haset ve inat Onun için ne yaptım, mecelleyi yazdım ama piyasaya çıkaramadım. Bıraktım onu bir köşede duruyor. O zahar el fesadı fil berri vel bahir. Karada ve denizde fesat yayılmış, zuhur etmiş. İmâ kesebet eydi el-ibâd. ellerinin tespettiği şeyler sebebiyle. Affalü beynelihim. Kendi zamanındaki o insanların durumunu anlatıyoruz bize işte şimdi. beyden ihim, onların, yani kendi dönemindeki o insanların, adetlerinin en üstünü en cemru an sebi mi hedari. Doğru yoldan meylet. Doğru yoldan satmak yani meylet. Ve menhege rüşt yolundan meyletmek. Ve en senu hittirahum onların adetlerinin en içtiği, ona bir misal verecek olursa onu anlatan en iyi misal şu. Semdiful eden geriyi ayırmak. Ne ile? Bi esinnetin, şiddetin, şiddetli dişlerle ve elşi neşin, keskin, lisanlar. Çok dağılık ifadeler oldu değil <gülüyor> kendi dönemindekilerden yine bahsediyor. Gerçek gerekçelerini anlatıyor. Önce bir Allahü Teala önce bir küçük küçük kitapçı, yani metni yazıyor, miratı. Ne bir zaman sonra ne yazıyor, miratı yazıyor. Neden araya bu kadar zaman koyduğunu da sebebini anlatıyor. o dönemdeki insanlar şunu ettiler. Nereye? Surrahat ve vadali. tali yolları. Surrahat tali yolları. Min gayen gidiyordu. Bulmaksızın onlar. Min hakka hakkı hadi el meceli. İdare delil bulmaksızın öyle yollar var. En bel safte bu. ki sen? En necterahum yesmaun. Onların çoğu içiyorlar. ev yakin veya affediyorlar ediyorlar. İmhum illa kel anam. Onlar ancak anam. Anamız var artık diyorsun. Bel hım amar mücbüina. Yolcuyetinden onlardan da daha aşağıdır. Hatta Umir. Peki, durum öyleyken, mecelleyi öyle bir kenarda bırakmış iken, yani mecelle dediğimiz mirkat, metin, onu böyle bir kenarda bırakmış iken, daha sonra neden ona bir şey yazma ihtiyacı hissettiğiniz diye sorulacak olursa, bir sorulacaktı, Onun da cevabı düşünüyorum. Hatta Umir ki, sanki ilham ilham hisabına daha tebehminen öyle vehimlerden bir vehim değil ciddi bir ilham aldığını söylüyor. Kendisine ciddi bir ilham geldiğini söylüyor Kemal. Onunmayan bulundu. neyle rumundu? Ben onu yap. etmem, gidermem. Neden an hiha o mecellenin vücudundan neyi el-lisame pekeyi izale etmez. Yani yanlış olduğun mecelle usul ilminde hangi peçeli bir kadın gibi hiçbir şey gözükmüyor onda. Dolayısıyla o peçeyi bu meceller üzerinden kaldır diye bana sağlam bir ilham verdiriyor. Bunun üzerine ve uzhiraha beyne zahaneyil enam zahaney kelimesi mukham yani manaya bir tesiri yok sadece nafzı güzelleştirmek içindir. Yani mana olarak beyne Beynelena. İnsanlar arasında onu ızhar edeyim, açığa çıkarayım. Onunla en. Durup o olunca feşemmertu ansakil ciddi fil intikadi. Ayıklama hususunda, o mecelleyi ayıklama hususunda çalışma ayağından paçayı sıvadım. Yani paçaları sıvayıp bir şey girişir ya bir adam ben de bu mecelleyi yani önceden yazdığım bu mefhum dediğimiz metni intikat. İntikat aslında maks telimaci hukukta şu manada kullanılıyor. Mahsetme demek hatta eskiden malumunuz paralar diye hem dinar, dirhem dedi. Dirhem ve dinar dediğimiz paralar dinarlar altından, dirhemler de tümüşten idi. Fakat bu paralara bakır karıştı Dolayısıyla bakır karışımı yüksek olan paraya suyu, bakır karışımı ak olan paraya ciyat derler. Bunu anlayan kişileri de nafis derler. Alışveriş yapıldıktan sonra verilen o dirhem ve dinamları ücreti kime aitse bunu bile bu Çünkü herkes o paranın hangisinin kalitesi ciyat, hangisinin kalitesi olduğunu anlayamayabiliriz. Nakit kelime oradan geliyor. Ne demek? Biz ayıplama kelime manası olarak diyorsam da işte o nakitler neyi ayıplıyordu? Kaliteli olan para şudur. Kalitesiz olan budur. Yani bakır karışımı düşük olan kaliteli budur. Bakır karışımı çok olan kalitesiz olan budur. Bunu ataya koyuyorlar. İşte burada bir ayıplama işlemi var. İşte bu ayıplama hukusunda evet, nakit peşine dönüyoruz. <gülüyor> Beşerler daha zafiylikten intikam, işin i̇şte intikam odur ayıtlama mecralı bir ayıtlamak için kaç alarak doğdum, işe giriştim. suhuden fil içtihadi çalışma kutusunda az uyuyarak akşamladım. şey Ve şehir turu bir talep kutusunda da sakurladım. Ve caed. Mecelle husule geldi işte. Bu mecelle husule geldi. Neyle bihamdillahi zil havdi vel meda. ve cömertlik sahibi olan Allah'a ham ile bu mecelle husule geldi. Daha ve tevfikihi ve Allah'ın muvaffakınmasıyla husule geldi. Ne gibi husule geldi bu mecelle? Buraya bağlı bir teşvi. Kelfedri min meşriki beda. Soldan doğan donunay. Ama <gülüyor> etiha, o mecil ne diyor? Dolun. Doğan dolun. Yani beşir dolun aydır. Tam ay olduğu zaman da dolun aydır. Ve ama aydınlanma bir havu mecille giden, bu bulur, buluğu edir. O habe, oh, yolları aydınlanır. O şepl ne oldu? Hatta kavim eten, kuvvetli olur. Kuvvetli olan e Kurumun hizmetçi olan yolları aydınla. Tabii ki burada İsmaili de söylüyor onu. Kurulan maksat nedir diyor? Mesai Şerbinge, Ferbinge, Şerpi Ferpi olan mesaiidir. Şerpi Ferpi olan mesai, -i fer -i olan mesai nedir? Mesela bir misal vereceğim. Musa, Allahu Teala. Bu nedir bu? Şerpi Ferpi bir mesaiidir. Bunun delili nedir? Bunun delili güç iyidir. o? Bismillah, Afi Musalla. İşte uçuş, sübulden de katlettiği burada nedir? Cüz'i derinler. Cüz'i derin var, cüz'i derin var. Veya icmali derin var, tavsili derin var. İcmali, icmali derin kitap, cümle, icma, fiyat. Tavsili derinir o kitaptaki hüküm beyan eden, hükmet geyin olan, mesela akî mustalâ o nedir işte o? tafsili tavsili derin. Ona cüz'i derindir. meclimden cüz'i delili delilleri kurumdan da şer'i fer'i mesleleyi kaptırıyor. Mesaili kaptırıyor. İşte o şer'i fer'i olan mesaili cüz'i delilleri mesela ki namaz vardır o bir hükümdür. Fer'i bir mesleledir. Onun delili nedir? Akil mustalat edir. İşte o akil mustalat. Cüz'i delil ne ile aydınlandı? Bu sebeple aydınlardır. Nasıl aydınlardır? Ee, akimu salat eden namazın farklı olduğunu çıkarabilmeniz için size ne lazım? Usuz lazım. Neden? Hemen söyleyelim bunu. Akimu nedir? Nirdir. Kullu emrin yusidül vücud. Her emir vücudu ifade eder. Yani farklı ifade eder. O zaman akimu da farklı ifade eder. Neyin farklı? Akimu salat eder. Ama bunun yani o delilden hükmü çıkarmayı neyle yapıyoruz biz? Bu usul bilmiyor. Dolayısıyla o ile diyor Molla Kusura aydınlandı. Ne ayrı? aydınlandı? Şer'i, fer'i, mesailin, yani namadın farklı olmasını misafir dedi. O cüz'in delilleri, yani onun cüz'in delili, nedir o? Akın usulü. O aydınlandı. Dolayısıyla hüküm ıspak edildi. Onun aydınlanması. Ben ta intikal ettiği halimceyle nuhucul usul, usulün yolları muhçeteden istahken, yani sağlam. Yine burada diyor ki İzmir'in usul kelimesiyle murat, dört delildir. Nuhuc kelimesiyle murat da nedir? O dört delilin neslinleri ve gilleri. Neydi onlar çünkü dersi de geçiyor. Kafam müşterek mevven müfesser muhkem, Onlar iddiyaretini mücet eder. O meccale ile müfessermiş müsakkem onlara iddiyaret. Bir ha, bu meccale ile naale naîl oldu. Aqtanul furu. Furuun dalları neye meyin na oldu? Nabaretin yaşarmaya naîl oldu. Aqtanul furu derken Kurudan masraf nedir? Edill-i Erba'dır. Dört tehi kitap sınırlı bir mahiyat. ne nedir? Avsan. Ne Ondan da mesela mesail-i şerbiyeyi şerbiyeyi. İşte onlar ne oldu? Aydınlardır. Yeşerbi. Biha o mecelliyle fara intikalesine bunyan-ül usul usul mes'eleleri müşeyyeden kana mısah Müsebbeden kuvvetlendirilmiş. Müstahkem, sağlam kılınmış. Müsebbeden kelimesi nereden alınmıştır? Şiitten alınmıştır. Şiit, kireçte. Eskiden binalar kireç ile sağlamlaştırılırdı. O kökten alınarak Müsebbeden yani müstahkemen, medinen sağlam kılınmıştır. İdara et. Burada kalırız.